Bakire kızlarla evlenin. Çünkü ağızları güzel kokar. Doğurmaya kabiliyetlidirler. Azada kanaat ederler. Yani gözü şehvetten kapalı olan bakirelerle muamele çok kolaydır. Aynı bekaret erkeklerde de aranır. Namuslu gençlerin tabiatleri çok güzeldir. Ebu Zura şöyle anlatır. Doğurmaya kabiliyetli sözünden Murat, güzel huylu ve salih olmaktır. Şu halde evlilerde itaat, güzel huyluluk, en güzel nimettir. Bekar erkek, dul kadın gibi miskindir, biçaredir. Ey gençler! Sizden kim evlenmeye güç bulursa evlensin. Çünkü evlilik gözleri haramdan daha fazla kapatır. ırzı da daha iyi muhafaza eder. Evlenmeye güçlü olmayan ise oruç tutsun. Zira oruç insanı şehvetten men eder. Cenab-ı Hak üç kişiye yardımcıdır. 1- Allah yolunda cihat edene. 2- Mukatib'e. Eşit, Efendisine ahdettiği malı ödemeyi niyet eden köleye. 3- İffet nedeniyle evlenene. Allah yardımcıdır. Evlenmekte kendinize denk olanı seçin. Denk olanı verin, Denk olanı alın. İmam Munavi, hukemadan naklen şöyle buyuruyor. Evlenmekten maksat, Nesil, ev, eşyası ve malı korumaktır. Mücerred, şehvet değildir.